Merhaba. Ben Zeynep Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygur Özesmi'ye programı ben sunacağım. Kendisi 1 Kasım'dan sonra yeniden sizlerle birlikte olacak. Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kayaların parçalanması sonucu elde edilen zift petrolünü taşımak için inşa edilen Keystone Petrol Boru Hattı'nın faaliyetlerine güvenlik tedbirleri nedeniyle şimdilik son verildiği açıklandı. Boru hattının faaliyetlerini yürüten Trans Kanada şirketinin sözcüsü, yapılan testler sonucu boru hattının geçici olarak çalışmayacağını belirtti. Amerika ve Kanada'da kaya gazı petrolünün vereceği geri döndürülemeyecek zarar nedeniyle petrol boru hattının kapatılması yönündeki protestolar da artarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerikalı dünyaca ünlü aktivist Daryl Hannah boru hattını protesto ederken tutuklanmıştı. Türkiye'de ekonomik büyümenin hızla sürdürülmesi ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için alınan nükleer enerji santrali kurma kararı tepki çekmeye devam ediyor. İstanbul'da yapılan Yeşile Doğru Türkiye'de Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme İçin Fırsatlar konulu toplantıda konuşan Almanya Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir, yenilenebilir enerjiden yana olan Almanya gibi gelişmiş ekonomilerin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini vurguladı. Özdemir, yenilenebilir enerjiye karşı çıkmanın pragmatik veya pratik değil, ideolojik bir duruş olduğunu söyleyerek, Türkiye'de yenilenebilirin engellenmesinin bir nedeni var. Birileri frene basıyor. Sebebi çok basit. Nükleer enerji ve yenilenebilir enerji çelişiyor. Nükleer enerji ile büyük şirketler ve onlara yakın siyasi kanatlar zengin oluyor. Yenilenebilir enerji ise desantral bir yapı var. Geniş kesimler faydalanabiliyor. Biri otoriter yapıyı, diğeri de demokrasiyi gerektiriyor. Türkiye böyle bir yol ayrımında dedi. Yolunu yenilenebilirden yana seçen ülkeler arasında olmak için bizlerin de çaba göstermesi gerekiyor. Temiz enerjiler için adım atan ülkeler arasında Bulgaristan da var. Bulgaristan'ın başkenti Sofya, elektrikli araçlar için ilk güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonunu kurarak Avrupa Birliği'nde sera gazı emisyonlarıyla mücadelede örnek oldu. Mühendis Roslin Malçev, Ajans France Presse'e yaptığı açıklamada, ''Elektrik üretimi de kirli olabilir. Bu sebeple elektrikli araçları güneşin çevreci enerjisiyle şarj eden bu fotovoltaik istasyonu kurduk.'' dedi. Avrupa Komisyonu bu ay, Sofya'daki istasyonu Avrupa'nın iklim değişikliğiyle mücadelesindeki başarı hikayeleri arasında sıralamıştı. Sofya merkezindeki istasyonun kurulması için, 25.600 600 euro harcadı ve bunun yarısı da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından karşılandı. Malçev, yalnızca tek bir aracı şarj edebiliyor. Ancak enerjisini güneşten bir hediye olduğu için para ödemesine gerek yok. Fotovoltaik ekipman ısıyla değil ışıkla besleniyor ve soğumasına gerek olmadığı için kışın daha da verimli dedi. Gezegene ne getirip ne götüreceği chat toplantıları yapılmadığı için net olarak bilinmeyen İstanbul-İzmir otoyol projesi için ders gibi bir yargı kararı çıktı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Gebze-Orhan Gazi İzmir Otoyol Projesi için çet sürecini ortadan kaldıran Başbakanlık Genelgesi'nin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate indireceği savunulan otoyol projesini çet sürecinden muaf tutan genelgenin iptali için Ege Çep ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından dava açılmıştı. Davada çevresel etkilerin bu tür projelerin yapılmasından önce bilimsel teknik ve yöntemlerle incelenmesi ve halkın görüşlerinin alınmasına yönelik chat sürecinin proje için mutlaka yapılması istenmişti. Geçtiğimiz aylarda Danıştay 14. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Ulaştırma Bakanlığı karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yasayla verilen bir görevle ilgili olarak Başbakanlığın yetkisi olmadığına karar vererek itirazı reddetti. Ancak proje fiili olarak devam ediyor. İyi şeyler de oluyor. Haliç, İstanbul Boğazı'nın temiz ve oksijenli deniz suyuna kavuşuyor. 3,5 yıllık çalışmaların ardından İstanbul Boğazı'ndan günde 260 bin metreküp su Haliç'e taşınacak. Haliç suyunun yenilenmesini ve biyolojik çeşitliliğin artmasını sağlayacak projede deniz suyu Sarıyer Çayırbaşı'ndan Haliç'e ulaştırılıyor. Çalışmalar sonrasında birçok balık türünün yaşamaya başladığı bu proje, Dünya Büyükşehir Belediyeler Birliği'nin verdiği Metropolis ödüllerinde birinci oldu. 2002 yılından beri Ligya kıyılarında çalışmalarına devam eden Doğal Hayatı Koruma Vakfı, araştırmaları sonucu denizel biyolojik çeşitliliği en zengin alanlardan biri olduğunu ortaya çıkardığı, Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürüttüğü projeyi tamamlıyor. Bilimsel çalışmalar özellikle Orfoz, Lahoz, Fangri türleri üzerindeki aşırı baskı sonucu balık popülasyonlarında azalma olduğunu ortaya koymuştu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın proje kapsamında bu türleri koruma altına alabilmek için, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na önerdiği balıkçılığa kapalı alanlar kabul edilmişti. Bu sürecin en önemli aracı olan deniz koruma alanları, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi korurken, kültürel mirası muhafaza edilmesine ve artan balık stokları ile yerel ekonominin gelişmesine de kartlı sağlıyor. Asırlık tohumların yaygınlaştırılması için önemli bir misyon yürüten Buğday Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, geçtiğimiz günlerde Kartal %100 ekolojik pazardaki etkinlik çadırında yapıldı. 44 üyenin katıldığı toplantı öncesinde geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Buğday Derneği kurucusu Victor Ananias'ın Fark Yaratanlar videosunu izleyen üyeler, projelerle ilgili son 2 yılında değerlendirmesini yaptı. Yapılan seçimde Güneşin Demir'in başkanlığının devam etmesi, yönetim kurulunda da Erkan Alemdar, Mustafa Alper Ülgen, Özcan Yüksek ve Günlür Başarın yer alması onaylandı. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.